Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> elhamdülillah ve ssalatu ve selam ala Resulillah ve Ma mıyız kardeşler? Allah razı olsun sizlerden. Bugün yine selef salih'in akidesine devam ediyoruz. Elhamdülillah kitabın yarısından fazlasını bitirdik. Allah ömür verirse inşallah sonuna da geliriz. Bugün tekfir meselesine devam edeceğiz. Geçen hafta hatırlarsanız tekfir konusuna değinmiştik. Küfür hangi anlama geliyordu? Küfür örtmek, gizlemek, saklamak anlamına geliyordu. Yani kapatmak lügat anlamda. Ama ıslahı anlamda dediğimiz terimsel anlamda ise hakkı örtmek, tevhidi örtmek değil mi? Doğruyu örtmek, kitap ve sünnetten gelen doğruları örtmekti. Dolayısıyla küfrün anlamı bu şekilde tarif edilmişti. Bir de küfür kardeşlerim sadece kalple gerçekleşmiyor. Küfür aynı zamanda hem sözle hem katne, hem amelle gerçekleşir. Dolayısıyla bu konuda bakınız Abdullah el-Cibrin büyük bir alim geçen senelerde vefat etti. Diyor ki alimler küfrün sözle ve amelle olacağı hususunda icma etmişlerdir. Demek ki sadece küfür kalbin meselesi değil. Aynı zamanda amelle de gerçekleşir. Fiille de gerçekleşir. Bunun üzerinde durmuş olalım. Diyelim ki bir insan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a söğse, sakala küfretse bu insan bu sözüyle dinden çıkar. Veya gitse bir taşın önünde secde etse bu da fiiliyle ne yapar dinden çıkar. Veya bir Kur'an'ın Ayetini bir sayfasını alıp ayağının altında depelese değil mi kardeşlerim? Bu insan bu fiiliyle dinden çıkar. O halde yani küfre düşünen durumlar hem sözde olabiliyor hem de itikat ettiğimiz şeylerle de olabiliyor. Aynı zamanda amelle de olabiliyor kardeşlerim. Yine geçen hafta Müslümanlığı kesin, kat'i, sabit olan bir kimsenin Şüpheyle, tereddütle Müslümanlığını ortadan kaldırma yetkimizin olmadığına değinmiştik. Yani elimize kat'i bir delil ancak bir insanın kafir olmasına hükmü getiriyordu. Dolayısıyla Müslümanlık asla şüpheyle, tereddütle ortadan kalkmaz. Kat'i kesin bir delille ortadan kalkardı. Her zaman söyledik biz tekfirden uzak bir topluluğuz. Ancak tekfir kitap ve sünnet çerçevesinde oldukça da meşrudur. Bu bir haktır. Ve dedik ki tekfir ancak alimlerin, bilenlerin, mutakassıs olanların işidir. Ama genç kardeşlerimizin birkaç kitap okumakla insanlar üzerine kafir damgasını vurmaları da doğru bir yöntem değildir. Asıl olan bu konuda tekfirciliğe kaçmamak Allah ve Resulü'nün meşru kıldığı tekfiri de göz ardı etmemektir. Ne mürciyenin safında olmak ne de haricilerin safında olmak değerli kardeşlerim yakışmaz. Kardeşlerim küfür iki kısım biraz sonra göreceğiz. Birisi büyük küfür dinden çıkartan diğeri de küçük küfür olmak üzere. Allah izin verirse bugün bunlara değineceğiz. Büyük küfrün çeşitlerine değineceğiz. Bakalım bu çeşitleri nelerdir? hangi boyutlarda insanlar Allah muhafaza küfre düşüyorlar bugün bunu kavramaya çalışacağız evet Abdullah hocam geçen hafta kaldığımız yerden devam edelim Bismillah en sünnet ve cemaate göre bir kulda imanın bazı şubeleriyle küfrün veya nifakın imanının aslına ve hakikatine aykırı olmayan bazı şubelerinin birlikte bulunması mümkündür ne demek yani bu bir insan Allah muhafaza küfrün alametlerini taşıyabilir. Biliyorsunuz küfür iki kısım bir büyük bir de küçük. Ancak bu kalpte büyük küfrü taşıyan bir küfür olduğu takdirde bu insanda iman kalmaz. Ancak küçük küfrü taşıyan eğer herhangi bir davranış olursa bu takdirde onda hem o küfrün ile beraber... İmanın şubeleri de olur kardeşlerim. O halde biraz sonra bunlara değinmiş olacağız. Büyük küfür işlediği takdirde iman ondan çıkar gider. Ama küçük küfür olduğu takdirde o insanda bununla beraber iman da olur. Mesela somut bir örnek verelim bir insan. Diyelim ki maddi gücü yerinde, imkanı yerinde, vakti yerinde, mani gücü yerinde, bedensel gücü yerinde hacca gitmiyor. Doğru mu değil mi? Hatça gitmiyor. Üzerine farz olan bu ibadeti yapmıyor. Şimdi bu insanın farzı inkar etmediği müddetçe onda, inanın birçok alimler kardeşlerin büyük bir günah olduğunu zikrederler. Mesela faiz yiyor. Bunu hemen görmüyor. Diyor ki benim şu an içinde bulunduğum ekonomik so sorunlarım ve sıkıntılarım beni buna itti diyor. Bu insanda şimdi küfrün alameti var mı? Var. Küçük bir küfür değil mi? Günah. Ancak yani bu imanla beraber ne taşıyor şu an? Günah taşıyor. İşte bunun üzerinde durdu. Ama haricilere göre bir insan ya kafirdir ya Müslüman. Yani bir katta hem küfür hem de iman olmaz. Evet doğru ama bu büyük küfür için geçerlidir. Ama bir günahı olan insanın onda iman yoktur. İman ondan gitmiştir demek en i sünnet ve cemaatın akidesi değildir. Kısa ve öz buna değinmiş olalım. Evet. Küfrün bir takım esasları ve farklı şubeleri, mertebeleri vardır. Bunlardan bir kısmı İslam dininden çıkarırken bir kısmı daha aşağı derecede olup dinden çıkarmaz. Küfür kalbine itikadıyla, fiille, sözle, şüphe, ve ile meydana gelir. Evet, demin aslında üzerinde durduk. Küfrün bir takım esasları, şubeleri, kısımları vardır. Büyük ve küçük küfür olmak üzere. Biraz sonra değineceğiz. Bir de küfrün aynı zamanda sözle, kalple, amelle olduğunu söylemiş olduk. mürciyeye göre sözle aynı şekilde fiille küfür olmaz. Kalple oluyor. Onlar sadece kalbe değer veriyor bir insan inkar ediyorsa kalben o insan kafir. İnsan söylediği sözüyle veya ameliyle asla küfre düşmez diye inanıyorlar. Ama hariciler de bunların tam zıttını söylüyor. Değil mi? Onlara göre de her bir günah işleyen dinden çıkmış oluyor. Ama Ehl-i Sünnet iki fırkalan da uzaktır kardeşlerim. O halde küfür kardeşlerim iki kısımdı. Birinci kısım insanı dinden çıkartan büyük küfür ikincisi ise Küçük küfür dediğimiz insanı günaha sürükleyen küfürdür. Mesela büyük küfür dediğimiz insanı dinden çıkartan küfre birkaç tane hadis delil getirelim. Mesela İmam Bukhari rahimahullah, kim dinini terk ederse onu öldürün. Kim dinini terk ederse onu öldürün hadisi bize bu anlamda büyük küfrün getirdiği hususu ortaya koyduğunu ifade edebiliriz. Zaten bu insan büyük bir küfre düşmeseydi, dinden çıkmasaydı Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu demezdi. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Bukhari ve Müslim'de rivayet ettiği bir hadis var. Müslümanın kanı şu üç şeyin dışında haramdır. Müslümanın kanı şu üç şeyin dışında haramdır. Birisi zina eden dul kadın, ikincisi adam öldüren insan, üçüncüsü dinini terk etmiş cemaattan ayrılmış kimse yani dini terk etmiş dinden çıkmış kimse o halde demek ki insan büyük küfre düşebiliyormuş dinden çıkabiliyormuş bunun akıbete de onun öldürülmesi oluyormuş bunlar bizim fukahalarımızın kitaplarında fıkıh eserlerinde kayıtlıdır Allah'ın izniyle o halde bundan çok korkacağız ve sakınacağız gelin şimdi büyük küfür nedir ve çeşitleri nelerdir bunlara değinmeye çalışalım. Evet Abdurlu Hocam. Ehl-i sünnet ve cemaate göre küfür iki kısımdır. Birincisi dinden çıkaran büyük küfür. Bu imana aykırı olan sahibini İslam'dan çıkaran ve cehennemde ebedi kalmayı gerektiren küfürdür. Bu çeşit küfür itikadla, sözle, fiille, ...şüpheyle, tereddütle, tertle, yüz çevirmekle ve kibirle meydana gelir. Büyük küfrün de çeşitleri vardır ki bazılar şunlardır. O halde büyük küfür imana aykırı olan küfürdür. İnsanı dinden çıkartır, ebedi cehenneme sokar ve bu büyük küfür hem itikatle olur, hem sözle olur, hem fiille olur, şüpheyle olur bu insanlar bunları yaptığı takdirde büyük küfre düşmüş olurlar. Şimdi büyük küfrün belli başlı çeşitleri var. Birincisi inkar ve yalanlama küfrü dediğimiz küfrül inkari ve tekzib yani inkar ve yalanlama küfrü. Gelin bundan başlayalım. Önce bir tanımını öğrenelim. Sonra da somut örnekler verelim. Bakalım günümüzde bazı insanlar bu küfre düşüyorlar mı? Düşmüyorlar mı? Bizim amacımız insanları küfre düşürmek değil. Şu an amacımız küfre düşmenin hükmünü öğretmek ve onu tanıtmak, Müslümanları ondan sakındırmaktır. Muayyen bir şahsın da üzerinde Hüseyin Hocam durmayacağız. Devam edelim. Bir, inkar ve yalanlama küfrü. Bu, zahir ve batın olarak Açıktan ve gizliden yapılan yalanlamadır. Mesela peygamberlerin yalan söylediklerine ve onların verdikleri hak haberlerinin gerçek olmadığını inanmak veya peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hakikate aykırı şeyler söylediğini iddia etmek gibi. Yine bir kimsenin Allah'ın emri ve lehinin kendi iddiasının tamamen tersi olduğunu bilmesine rağmen Allah'ın herhangi bir şeyi haram kıldığını veya helal kıldığını söylemesi de böyledir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Evet bu ayeti geçmeden önce o zaman yani inkar ve yalanlama küfrünü şöyle bir tanımaya çalışalım. İnkar ve yalanlama tekzip dediğimiz yalanlama küfrü dinde kabul edilmesi gereken esası hükmü kat'i sabit bir haberi inkar etmekten yalanlamaktan dolayı gerçekleşen küfürdür. Bunu inkar eden insan yani bu dinin temel esasını inkar eden insan dinden çıkar kardeşlerim. Allah ve Resulünden gelmesi fark etmez. Hem Allah'tan hem Resulünden gelen kardeşlerim herhangi bir inkar ve yalanlama bu insanı dinden çıkartır. Yani Allah ve Resulünün haber verdiği bir haberi bir esası, bir hükmü veya hakkında sarih, nas bulunan, iman edilmesi gereken bir ilkeyi inkar eden, yalanlayan insan dinden çıkar. Çünkü bu kimse bilerek, isteyerek küfür yolunu seçmiştir. Şimdi buna somut örnekler verelim. Mesela imanın rükümlerinden biri olan, Kadere imanı inkar eden bir insan yalanlamış olur. İnkar etmiş olur ve küfre düşmüş olur. Bir başka somut örnek Kur'an'ın açık ayetinde sabit olan tesettür konusunu inkar etse, baş örtüsünü inkar etse böyle bir insan kafir olur. Mütevâtir ve sahih derecede olan hadislerle sabit İsa aleyhisselamın nuzulunu, kabir azabını inkar etse bu insan yalanlamaktan inkar etmekten dolayı kafir olur kardeşlerim. Yine mesela meleklerden birini inkar etse ya Cebrail'i ya Mikail'i ya İsrafil'i ya da ölüm meleğinin birini inkar etse bu insan kafir olur. Yani bakın dinin iman etmesini istediği, doğrulamasını beklediği konularda yalanlama ve inkar yolunu seçenlerin bu anlattığımız madde ışığında kafir olduğunu ortaya koyuyoruz. Mesela peygamberlerden birinin inkarı. Kur'an'da İbrahim Aleyhisselam geliyor, Yusuf Aleyhisselam geliyor. Desek ki ben Yusufa inanmıyorum, İbrahime inanmıyorum. Sari, açık naslarla sabit olan bu konulara inkarından dolayı ne deriz? Bu insan Allah muhafaza dinden çıkabilir. Dirilişi inkar etse, hesap gününü inkar etse, cenneti cehennemi inkar etse, Allah'ın semanın üzerinde olduğunu bilerek kasten hüccet ona ulaştığı halde inkar etse, böyle bir insan kafir olur. Çünkü İmam Ebu Hanife'ye göre bir insana Allah'ın nerede olduğu sorulsa, hüccet ona ikame edilse o da semada olduğunu kabullenmese İmam Ebu Hanife nezdinde bu insan kafir olur. Veya mesela kıblenin dışında bir yöne yönelmenin de doğru olduğuna inansa çünkü kat'i delillerle bir insan namaza durmak istediği zaman nereye yönelmesi gerekiyor? Kıbleye. O halde bu somut verdiğimiz örnekler inkar ve yalanlama küfrünü ortaya koyuyor. Bu durumlarda insan Allah'ın dininden çıkar Allah muhafaza kafir olur. Şimdi bakın bu konuda birinci delilimizi bir işleyelim. Evet. Allah'a karşı yalan uyduran yahut kendisine hak gelmişken onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Cehennemle kafirlere gelmiyor. Ankebut 68. Ayet çok açık kardeşlerim. Yani bu inkar ve yalanlama küfrüne yönelik birinci delilimiz çok açık. Wman azlamu mimma Allah kibbam? O kibb bilhaklama jaahe? Aleyse Kendisine bakın. Yani Allah'ın ayetleri ulaşmış. Hem Allah'a iman etmiyor. Hem de hak kendisine beyinelerle hüccetle ortaya konulmuş böyle inkar edenden daha zalim kim vardır diyor Rabbul alemin. Buradaki zalim onun kafir olduğunu müşrik olduğunu apaçık bir delilidir. Yani Allah'a karşı yalan uydurandan ve kendisine hak beyinelerle geldiği halde inkar edenden daha zalim kim vardır deniliyor. Ve böylesi için cehennemde yer mi yoktur? Allah subhanahu ve teala onları tevbih dediğimiz aşağıların aşağısı konumuna indiriyor. Küçültüyor, küçültüyor onları. Yani böyleler için cehennemde yer yok mu ki? Var var onlara cehennemde yer var öyle onların kaçacakları hiçbir yer olmayacak cehennemde onlar için yerler hazırdır, beklenmektedir denilmektedir. O halde yani inkar ve yalanlama küfrünün üzerinde durmuş olduk. Şimdi tasdikle birlikte olan inat ve kibir küfrü. Bunların üzerinde tek tek Mustafa duracağız Allah'ın izniyle. Tamam mı? Güzel. İkinci madde. iki tasdikle birlikte olan inat ve kibir küfrü. Bu, kalben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilmek ve tanımakla birlikte zahirde, hal ve hareketlerinde ona karşı itaatsizlik göstermek ve ona bağlanmamaktır. Böyle olan kişi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbinden getirdiği şeylerin hak olduğunu bilir. Fakat küstahlığı, gururu, kibri, hakkı ve hakkı yoldan gidenleri hakir görmesi yüzünden ona tabi olmayı reddeder. İblisin küfrü buna bir örnektir. Zira o Allah'ın emrini inkar etmemiş fakat inat ederek ve kibirlenerek o emre karşı çıkmıştı. Yine peygamberlerine karşı çıkan kavimlerin küfrü de bu tür küfürdür. Mesela Yüce Allah Nuh Aleyhisselam'ın kavminin dilinde Onların peygamberleri, peygamberleri Nuh Aleyhisselam'a şöyle dediklerini bildirmektedir. Onlar şöyle dediler. Sana düşük seviyeli kimseler ayak takımı tabi olmuşken biz hiç sana iman eder miyiz? Şuara 111. Evet. Bu ikinci küfür de tasdik olmakla birlikte kibirden dolayı, büyüklenmeden dolayı küfre düşmektir. Hakkı bilmek ancak hakka uymamak, küstahlık etmek, baş kaldırmak meydan okumak, kibirle, büyüklenmeyle doğruluğuna karşı olmak. Evet Kur'an haktır der ama Kur'an'ın ayetlerine de küstahça hakaret eder. Evet Peygamber haktır der, Peygamber ve vesselamın getirdiği dini, haberleri, fiilleri de, küstahça, zanimce, insafsızca büyüklenerek reddeder nitekim bakın bu küfre iblisin küfrü örnektir, Allah'ı bilirdi Allah'ı tanırdı ama Allah'ın emrine küstahlık etti insafsızca meydan okudu beni dedi ateşten onu da topraktan yarattın dedi, bunun üzerine meydan okudu, Rabbinin emrini dinlemedi, o halde İblisin buradaki küfrü hangi küfürdür? Bildiği halde, tasdiklediği halde... ...inkar etme, meydan okuma, kibirlenme küfrüdür. Şimdi genelde insanların küfürleri Allah muhafaza... ...bu çerçevede hareket ediyor. Hatta Ebu Cehil'in küfrü de böyleydi. Ebu Cehil biliyordu ki... ...Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem... ...gönderilen Allah'ın ertesidir. Ancak o inattan, kibrinden... Büyüklenmesinden dolayı reddediyordu. Biz diyorlardı ammarlarla bilallerle aynı safta beraber mi olacağız? Bu ilginç acayip bir şey diyorlardı. Doğruluyorlardı. Evet sen bir peygambersin diyorlardı içlerinden. Aralarında bunları tasdik edenler oluyordu. Ama kibirleri ve inatları onların iman etmelerinin önünde engel oluyordu. Bakın burada yine müellif Allah ondan razı olsun güzen bir tespitte de bulunmuş gelen bütün peygamberlerin karşısında duran kavimlerin küfrü de bu küfürdü evet diyorlardı ki ya Salih sen peygambersin ey İbrahim peygambersin ama inat ediyorlardı Nuh Aleyhisselam'a da öyle diyorlardı ne diyorlardı bakın قالوا <gülüyor> leke onlar şöyle dediler yani biz sana iman mı edelim oysaki sana reziller çapulcular Fakirler, fukaralar yani elit tabaka değil, bürokratik kesimler değil, güçlüler değil, değil mi? Zenginler, iş adamları, kodavanlar değil. Sana toplumun en aşağı konumundaki insanları, sıradan insanlar tabi oldular. Yani biz şu an sana bu şekilde mi iman edeceğiz? Tamam sen peygambersin ama biz sana bu şekilde iman etmeyiz. Yani senin başka vasfın ve konumun olması gerekiyor diyorlardı. O halde... Kardeşlerim tasdikle beraber kibir ortaya koyma küfrüne biz ne diyoruz? İşte bu küfür diyoruz. Hem biliyor, tasdik ediyor, bununla beraber de küstahça inatlık ediyordu kardeşlerim. Mesela Kılıçdaroğlu'na deseniz ki Allah var mı inanır, peygamber hak mı haktır der, Kur'an doğru mu diye sorsanız doğrudur der. Ama fitnenin başıdır, çıbanın başıdır, şeytanın kendisidir, kafirin kendisidir. Neden? Bilirler, tasdik ederler. Ama Allah'ın hükmüne geldikleri zaman açık tavırlarını koyarlar. Şeytan gibi çalışırlar. Neden? Onlar tasdikleyen kafirlerdir. Tasdiklerler ama kibirlerinden, inatlarından Allah'a, Resulüne ve İslam'a düşmanlıklarını da katlerinde saklarlar. Artık... Yani bu tür insanların küfrünü iyi anlayın, iyi tanıyın. Bunlar kendi içimizden çıkan, bize Müslüman gibi gözüken ama içlerinde kalplerinde nifak alameti taşıyan, asla Müslümanları sevmeyen, küstahça İslam dinini hakaret eden, değerli kardeşlerim şeytanın uşaklarıdır. Yeryüzünde bu insanların şu anki sevdikleri kan dökmektedir. Biliyorsunuz bunlara şimdi girmeye... Gerek yok konumuz zaten bu konulardan biraz da uzak ama bazen de ilişkileri olan konulardır değil mi? Şu an iki tane maddenin üzerinde durduk. Üçüncü maddeye geldik. Yüz çevirme, ni'rah dediğimiz yüz çevirme küfrü buna da değinelim inşallah. Evet. Üç, yüz çevirme umursamama küfrü. Bu kulaklarını ve kalbini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği mesaja kapatmaktır. Böylece bu mesajı ne tasdik eder ne de yalanlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ne dost olur ne de düşman. Onun getirdiği şeylere kulak vermez, hakkı terk eder, onu öğrenmez ve onunla amel etmez. Hakkın zikredildiği, dile getirildiği yerlerden kaçar. İşte böyle bir kimse yüz çevirme küfrünü işlemiş bir kafirdir. Evet.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 kim bir amel işler? O amel de peygamber tarafından yapılmamışsa bu amelden dolayı bidate girer bazıları bu fıkkı anlamıyor. Kardeşim peygamber yapmamışsa bu da sünnettendir. Terk etmem de sünnettendir. Nitekim hadis Abdurrahman bunu açıkça ifade ediyor. O halde değerli kardeşlerim yüz çevirmenin umursamamanın da ne kadar küfre düşürdüğünü gördük. Bakın bu konuda ahkaf 3. O küfredenlere Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onlara inzar geldiğinde uyarı geldiğinde ne yapar? Yüz çevirirler diyor. Yüz çevirirler yani yüz çevirme küfrün alametidir. Umursal ama küfrün alametidir. İlgilenmeme küfrün alametidir. Kardeşim benim ömür boyu hayatımın, ebedi hayatımın, geleceğimin hakkında soru sormam gerekir. Acaba ben o dünyaya yani ahiret hanemine gittiğim zaman acaba amellerim kabul olur mu? İmanım kabul olur mu diye yaşadığım bu dünyada Allah benden bu yaptıklarımdan sorgularsa nasıl cevap veririm diye sormam lazım. O hadde umursamamazlık, ilgisizlik, sorumsuzluk asla olmaz kardeşlerim. Üçüncü maddeye de değindik. Şüphe küfrüne geldik. Evet. Dört şüphe küfrü. Bu, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğruluğunu kesin olarak kabullenmeyip, bu konuda şüphe etmek ve ona tabi olurken tereddüt göstermektir. Çünkü iman konusunda arzu edilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbinden getirdiği şeylerin şüphe içermeyen hakikatler olduğuna kesin olarak inanmaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği şeylere tabi olmada tereddüt yaşayan veya Hakikatin onun getirdiklerden hilafına olmasını mümkün gören bir kimse şüphe küfrüyle kafir olmuş olur. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. O halde yani buradaki şüphe küfrü hangi anlamda bir şüphe? Hakkın kendisine ulaşmasından sonra onun hakkında şüpheye düşmesi, tereddüde düşmesi, Peygamberden gelen herhangi bir hakkınla doğrunun Üzerinde şüpheye düşmesi. Mesela somut bir örnek. Bunlar yaşıyoruz. Fransa'da tıp okuyan bir Müslüman bacımız başı örtülü. Önce bana tüm hadislerin uyduruk olduğunu ve bunların aslında bir Arap kültürü olduğunu ifade etti. Ben de merhametle yol göstermeye çalıştım. Yardımcı oldukça kendisini daha deşifre etmeye başladı. Ben deliller verdikçe o kendisini çok daha belli etmeye başladı. Hatta dedi tahiyyat okuyorsunuz teşeğütle siz dedi peygambere bile orada salavat getirmekle Allah'a ortaklar koşuyorsunuz dedi. Biraz daha ileri gitti. Dedi ki bu Kur'an'ın katipleri Kur'an'da geçmiyor dedi. Zaten dedi Kur'an'ı yazan da peygamberimiz yani Muhammed kendi eliyle bunu yazdı dedi. Şimdi biz burada bu sözleri tartalım. Yani Kur'an'ın doğruluğu konusunda şüphe içinde mi değil mi? İçinde. Hadislerin doğruluğu konusunda şüphe içinde mi değil mi? İçinde. Şimdi biz bütün hadislerin doğruluğunu, sahihliğini, hasenliğini, mütevâtirliğini konuşmuyoruz. Böyle bir iddiamız yok. Bu büyük bir iddia. Asla böyle bir şey söylemiyoruz. Diyoruz ki hadisler içerisinde mütevatir olan çok az sayıda. Ama sahih olan çok sayıda, hasen olan çok sayıda hadisler var. Yanı sıra zayıf hadis, uydurma hadisler de var. Allah bu dini, kitabını neyle korudu? Kitabını eliyle korudu. Peki Allah sünneti neyle korudu? Alimlerin elleriyle korudu. Alimler tedvin etti hadisleri topladı. Sonra bir araya getirdi tasnif ettiler. Sonra da nesilden nesilleri aktararak, günümüze kadar bizlere ulaştırdılar. Dolayısıyla kardeşlerim yani kitaptan şüphe etmek, hadisten şüphe etmek, Kur'an'ın ayetleri etrafında şüphe etmek veya kabir azabından Ahmet kardeşim şüphe etmek ya kabir azabı var mı yok mu diye şüphe etmek bile insanı bu maddenin içerisine sokar, kafir eder. Hele bir de kabir azabı yoktur diye bir kitap yazan müellifi ne yapar? Kesinlikle bu dinden çıkartır. Neden? Çünkü Kur'an'dan deliller var. Kur'an'daki delilleri kabul etmeyenlere hadisler delil getirildiğinde hadisleri de inkar ediyorlar. Dolayısıyla bu ümmetin katiyen doğruladığı, tasdiklediği kabir azabı konusunda bile şüphe etmek insanı dinden çıkartır. İçki içmenin haramlığı konusunda şüphe olur mu? Zekatın vacipliği konusunda şüphe olur mu? Yahudi ve Hristiyan'ın küfrü konusunda şüphe olur mu? sünnetin bize ilim ehni tarafından tespit edildiği tahkik edildiği tetkik edildiği arınarak süzülerek bize kadar taşındığı konusunda şüphe etmek olur mu? Olmaz kardeşlerim. Peygamberin sözünün vahiy olup olmadığı konusunda şüphe olur mu? Allah ayette demiyor mu? Necim suresi 3. ayette O Peygamber hevasından konuşmaz. Ancak vahiyle konuşu. Allah diyor ki o peygamber vahiy ile konuşur. Kim peygamberin vahiy ile konuşmasında şüpheci olursa kafir olur. Bırakın inkar edenler zaten kafirlerdir. O halde tüm sünnet inkarcıları kafirdir. Bunu unutmayalım. Hadis inkarcıları kafirdir. Bunların şüpheleri değil bunların açıktan inkarlarını görüyoruz. O halde yani dördüncü maddede de buna değinmiş oldu. Beşinci maddemiz. Evet. Ayeti... Tabi ayeti okuyalım Abdul Hoca sizden öncekilerin Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonrakilerin ki onları Allah'tan başkası bilemez. Haberleri gelmedi mi sizlere? Peygamberleri kendilerine mucizeler getirdi de onlar ellerini peygamberlerinin ağızlarına kapadılar ve dediler ki biz size gönderileni inkar ettik. Bizi kendisine çağırdığı şeye karşı derin bir şüphe içerisindeyiz. İbrahim dokuz. Yani daha önceki kavimlere peygamberler mucizelerle geldiklerinde onlar mucizeleri reddettiler. İnkar ettiler. Ve onların inkarları da açık bir şekilde onları küfre soktu. Bugün de aynı şekilde peygamberden gelen mucizeleri inkar eden insanlar var. Onlara şüpheyle bakanlar demiyorum, inkar edenler var. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yani eliyle gerçekleşen Rabbimin izdiğine oluşan bu mucizeleri bile inkar edenler var. Dolayısıyla inkar ettiklerinden dolayı da onlar küfrün içindeler. Şüpheleri bile onları küfre sokuyorsa inkarlarını siz düşünün. Şimdi geldik münafıklık küfrü. Evet. Beş, münafıklık küfrü. Bu da kalben inkar etmek ve şerre tabi olmakla birlikte zahiren Müslüman görünmek ve hayret tabi olmaktır. Bu tür küfür batının için zahirle dışla uyuşmaması birbirine muhalif olmasıdır. Söylenen sözlerin ve yapılan fiillerin kalpte taşınan inancı aykırı olmasıdır. Münafık sözü fiilini içi dışını tutmayan kimsedir. O bir kapıdan İslam'a girer Diğer kapıdan çıkar. Zahiren imana girer. Batilen ondan çıkar. İşte büyük münafıklık budur. Evet o halde münafıklık küfrünü kardeşlerim münafık dille iman ettiğini söyleyen kalbiyle İslam'a düşmanlık eden insandır. İçi ve dışı birbirine zıttır. İçinde nifak, küfür, şirk bulundurur ama dilinde ise ne vardır? İslam vardır. Zahiren görüntüsünde Müslümanlık vardır. Dolayısıyla böyle bir insanın küfründe şüphe edilir mi? Edilmez. Bu da kalben inkar ettiği için kafirlerdendir. Demin birileri sözleriyle kafir oldu. Yine fiilleriyle kafir oldu. Bu da kalben ortaya koyduğuyla kafir oldu. Bir kapıdan girer İslam'a diğer kapıdan çıkar. İçi dışına asla uymaz. Peygamber döneminde münafıklar vardı. Peygamber onları tanırdı. Ancak onlara ümmete zarar verir endişesiyle karışmazdı. Çağımızda bazı münafıklar açıkça kendilerini ortaya koyarlar. Müslümanlardan gözükürler ama İslam'ın aleyhine çalışırlar. Allah'ın ahkamlarını reddederler. Hükme geldikleri zaman şeriatın hükmünü kabullenmezler. Dille Müslümanlar ama de Allah'a ve peygamberine ve şeriatına düşmanlardır. Bu konu açık yani bir münafın küfrü açıktı. Buna dair delim. Yüce Allah şöyle buyuruyor. İnsanlardan bazıları da vardır ki iman etmedikleri halde Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Bakara 8. Ve minemnâsı men yekûle âmennâ billâhi vel yevmil âkhir ve mâ hum bi mu'minî İnsanlardan <gülüyor> bazıları da vardır ki iman etmedikleri halde Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Allah onların kalplerindeki nifaktan küfürden dolayı iman etmediklerinden dolayı sadece dille iman ettik, ahireti doğruladık demelerini kabullenmiyor ve onların kafirler olduğunu bize beyan ediyor. O halde münafık küfrü açıktı. Şimdi altıncı maddemiz altı hakaret ve alay etme küfrü. Bu bir kişinin İslam dininin temel esaslarından herhangi biriyle alay etmesi dalga geçmesi onu eksik görmesi veya ona hakaret etmesidir. Bunu ister şaka ister eğlence isterse de kafirlere hoş görünme maksadıyla yapmış olsun veya ister tartışma ortamında isterse de öfke halinde söylemiş olsun fark etmez bunlardan birini yapan kimsenin kafir olduğu konusunda bütün imamlar icma etmişlerdir. Evet. Hakaret ve alay küfrü yani söylerek, hakaret ederek, dalga geçerek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 Adam açıktan sövüyor ki bunlar tarikatçılar yani, tarikata mensup insanlar. Menzil şeyhına tabiler bunlar. Menzilin terbiyesinden geçmiş insanlar. Hem benim namusuma hem hırzıma hem eşime sövüyorlar. Bilmem domuzlar ne yapsın sizi diyorlar. İşte sövüyorlar görüyorsunuz sakalıma. Bir de diyor ki yüzünde şöyle bir gramlık bir nur var mı diyor hele bakın şunun yüzüne. Öyle diyorlar.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 işte bu şeriatçıların e, gelmesine az kaldı. Bu şeriatçıların kökü kurumalı. Buna benzer hakaretler, sözler toplumda az değil kardeşlerim. Evet. Şimdi e, bakın ayette de açıkça Allah e, münafıklardan haber veriyor. Kendilerine ayet ulaştığında ne yapıyorlardı? Alay ediyorlardı. Dalga geçiyorlardı. Sonra da peygamberin yanına gelip mazeretlerini ileri sürüyorlardı. Allah da onların mazeretlerini kabul etmiyordu. Peygamber kabul etmiyordu. Şimdi katlerinde nifak vardı. Alay bir nifan alametidir. Yedinci madde nefret küfrü. Evet. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Eğer onlara sorarsan... Elbette biz sadece lafa dalmış... Eğleniyoruz derler. De ki... Allah ile onun ayetleriyle... Ve peygamberiyle alay mı ediyorsunuz? Boşuna özür dileyip... Durmayın. Çünkü sizler... iman ettikten sonra... Tekrar kafir oldunuz. Sizden tövbe eden bir grubu bağışlasak bile bir gruba suçlu olduklarından dolayı azap edeceğiz. Tövbe 65-66. Evet onlar Allah'la ayetleriyle alay ediyorlardı. Ne zaman ki onlar sorulduğunda neden böyle yapıyordunuz? Biz şakalaşıyorduk, vakit geçiriyorduk. Şaka yolu da olsa dinle alay edinmez, namazla alay edinmez sakallı alay edilmez. Kur'an'ın ayetleriyle alay edilmez. İman edilmesi gereken temel prensiplerle alay edilmez kardeşlerim. Yani bu dinde şakanın da küfre götürdüğünü, ciddiyetin de küfre götürdüğünü bilmemiz lazım. 7. Evet. 7. Nefret küfrü. Bu, İslam dininden, onun hükümlerinden, herhangi birinden ya da indirdiği şeylerden hoşlanmamaktır. Veya, İslam peygamberinden onun getirdiği şeriatten ya da onun içindeki herhangi bir şeyden hoşlanmamak ve onun olmamasını temenni etmektir. Veya alimlerin dinden olduğu konusunda icma ettikleri herhangi bir şeyi beğenmemektir. Ama evet. Şimdi buradaki küfür de son madde yani büyük küfrün son maddesi küfrün buhu dediğimiz buz dediğimiz yani buz küfrü yani küfrül buğz yani buğz küfrü veya ne diyelim buna nefret küfrü nefret küfrü insanın kalbinden buğz etmesi nefret duyması tiksinmesi istememesi razı olmaması reddetmesi yani burada kalbin doğru gördüğü şeyi yine de istememesi razı olmaması mesela bir insan zina etmek istiyor haram olduğunu biliyor bununla beraber kalbinden de bu zinanın haramlığına karşı buz ediyor anladınız mı yani gönlü ona meylediyor haramlığını da biliyor kaçıyor ama kalbi onun haramlığına razı değil buna rıza duymuyor yaşayan öztür. ne dedi ticaret için olursa haram ama ticaret olmazsa dedi bu işin içinde helal Haramı helal eden bir insan. Hala bir takım insanlar buna değer veriyor. Yahut mesela rüşvet yemek isteyen ancak rüşvetin haram olduğunu bilen biri. Rüşvet haram mı? Haram. Bununla beraber haramlığını biliyor. Kalbinden de rüşvet alamadığı için ne yapıyor? Buğuz ediyor. Nefret duyuyor. Veya sabah namazının farziyetini biliyor. Sabah namazına erken kalkması gerektiğine inanıyor. Kalbinden de bu vakitte ya böyle bir namaz olur mu? Allah da böyle bir vakitte insana bu namazı nasıl emretmiş? Kalbinde bir rıza yok. Nefret var. buz var. Anlatabildik mi? Bu çok önemli dikkatli olalım kardeşler. Veya ben Müslümanım diyor. Ama şeriatın ahkamlarına hükümlerine geldiği zaman kalbinde buz var. Rejim olay. Ya diyor böyle bir şey olamaz. İlkel bir olay. Çağ dışı bir olay. Zina eden diyor insanın diyor recm edilmesi, taşlanması. Bir noktada diyor ki tamam olabilir ama kalbinde rıza göstermiyor ona. Nefret duyuyor. Anlatabildim mi? Tamam diyor sünnet vardır diyor ama sakala, peygamber gibi giyinmeye karşı çıkıyor. Mesela aşıklığın üzerinden değil mi ne yapmamız gerekiyor? Malaklarımızı, paçalarımızı uzat uz, uzatmamız e, haramdır. Yani aşıklığın altında dediğimiz Haramdı çünkü ondan az Allah Rasulü'nün hadislerinde ne diyor? Ateştedir diyor. Ama adam buna ne yapıyor? Buz ediyor, nefret ediyor. Yani rıza duymuyor. O halde Allah muhafaza, kardeşlerim, bu kesinlikle küfre götüren bir handir. Mesela Afganistan'da yıkılan bir buz akutları vardı, biliyor musunuz? Budistlerin Afganistan'da yıllar önce budistlerin imar ettiği Rüya medeniyet adı altında birçok dünyada ülkelerin ayaklandığı, yıkıldığı zaman bir Budistlerin putları vardı. Adam kalkıyor açıktan diyor ki böyle bir şey olamaz diyor. Bu putların yıkılmasını ben doğru bulmuyorum. Sen kimsin ki? Orada alimler var, o devletin yetkilileri var. O karar almışlar. Ümmete zarar veriyor, şirkete taşıyor. Sonra onlardan bir tanesinin şirkete bulaşması, bir tane avamın birinin gidip de o Putlara, Budistlere tapması neticesinde küfre düşmesinden o devletin emiri sorumludur. Müslümanlar sorumlu, alimler sorumlu. Ne yaptı İslamoğlu kalktı, ben bunu kınıyorum dedi, ayıplıyorum dedi. Ya Allah'ın dininde put yıkmak yok mu? Peygamber kabirleri bile düzledi, putları bile darmadağın etti. Dolayısıyla bakın kardeşlerim, dinin esaslarını bilmeyen hiç nice insanlar var. Biliyorlarsa kalplerinde rıza yok bu tür şeylere. Değil mi? Hadislere nefret duyuyorlar. Allah subhanahu ve teala bunlardan bizi arındırsın. Mesela cihada ve mücahitlere nefretle bakma. Bugün e, Suriye'de cephet, e, cephetun nusra dediğimiz nusret cephesi cihad ediyor. Allah Rabbim onlara güç ve kuvvet versin. Amin. Ahmed e, nesile güç ve kuvvet versin ve Şam'ın inşallah bayraklarını Şam'ın kalelerine diksinler Allah'ın izniyle İslam'ın bayraklarını. Ne yapıyorlar Müslümanlara? Nefret duyuyorlar. Şiyan'ın safına geçiyorlar, Hamaney'in safına geçiyorlar, Hizbullah'ın safına geçiyorlar. Ne yapıyorlar? Müslümanlara nefret duyuyorlar, buuz ediyorlar, cihatlarını karalıyorlar. Reyhanlı'da patlama oldu. Ne oldu? Patlamanın akabinde Suriye'de kardeşlerimizi linç etme girişiminde bulundular. Hatta ve hatta alttan üstten sövdüler. Ben Türk'üm diyenler ki bunların zaten e, dinleri farklı etkin e, özellikle onların mezhebi farklılıkları dolan insanla küfür ettiler amaçları neydi bunların kardeşleri Müslümanları zor duruma düşürmek macilleri kardeşlerimizi burada zor duruma düşürmek vahşice ökçü bir yaklaşımla ne yaptılar Müslümanları dince etmeye başladılar hatta bir Suriyeli kardeşimizin başını ezerek dinç ettiklerini işitiyoruz duyuyoruz o halde bütün bu nefretler neden kaynaklanıyor küfürden cihada karşı nefret Mücahide karşı nefret. Ahmed el e karşı nefret. Cep Nusrat-ı cephetine, cephet-ı Nusra'ya bir nefret. Cihad eden, can veren mücahid kardeşlere karşı nefret. Bunların hepsi küfürdür. Küfürdür ve insanlar saflarını belli ediyor. İmanlarımızı korumanın dönemini yaşıyoruz. Ya Müslümanların safında olacağız, ya da çoluk, çocuk, minare, cami demeden katleden zalimlerin safına geçeceğiz. Mücahitler kimin ailelerini katletti? Mücahit hiçbir aileyi, usrayı katletti mi? Etmedi. Ama onlar geliyorlar bütün aileleri, bütün evleri tarumar edip katledip gidiyorlar. Bu halde biz buna ne diyoruz? Nefretle meydana gelen bir küfür. Bunun modelleri, örnekleri kardeşlerim çoktur. Bununla yetinelim inşallah. Evet. Dediğin ayet. Bunun sebebi onların Allah'ın indirdiğini beğenmemiş olmalardır. Allah da onların amellerinde boşa çıkarmıştır Muhammed 9 bunun sebebi onların Allah'ın indirdiğini beğenmemiş olmalarıdır Allah bir ayet indiriyor bir hüküm indiriyor bir emir indiriyor kalplerinde rıza yok nefret var buğuz var istememe var Allah cihad indiriyor cihad etmese bile ne yapıyor daha cihadı karalıyor mücahidi karalıyor şahadeti karalıyor Şehit olan kardeşine ne diyor? Cehenneme gitti diyor. Cehenneme. pisip pisine ölüyorlar diyor. Suriye'de mücahitler pisip pisine ölüyor diyor. Gelecekten haber veriyor. Sanki cennete ve cehenneme kendisi gönderiyor. O mücahidin cehenneme pisip pisine gittiğine nereden inanıyor? Hangi delile dayanıyor? Öyle olur mu? Kardeşler yani dikkatli olalım. Sözlerimize dikkat edelim. Bugün eğer sen mücadele safında değilsen kafirin safındasın bugün. Esedin safındasın. Hiç bu şeytanın safındasın. Bunlar artık konuşmak zorundayız. Madem okuduk bazı şeylere de ifade etmek zorundayız. Devam edelim. Evet. Buraya kadar sayılanlar ve diğer büyük küfür çeşitleri sahibi bu hal üzere öldüğü takdirde onun cehennemde ebedi kalmasına ve bütün amellerinin boşa gitmesine sebep olur. Allah Teala böyleleri hakkında şöyle buyurmuştur. Eğer kitap olsun, müşrik olsun bütün kafirler için de ebedi kalacakları cehennem ateşinde dinler. İşte halkın en şerdileri onlardır. Beynine altı. olsun ki sana ve senden önceki peygamberlere şöyle vahyedilmiştir. Şayet Allah'a ortak koşarsan amellerin mutlaka boşa gider. Ve kesinlikle hüsrana uğrayanlardan olursun. Zümer 65. Evet yani bütün bu üzerinde durduğumuz e, maddelere baktığımız zaman bunlar ebedi küfre düşüren büyük küfürdür. Şimdi de küçük küfre değinelim ve dersimizi bitirelim. Evet. İkincisi dinden çıkarmayan küçük küfür. Bu imanın aslını ortadan kaldırmayan fakat onu eksilten ve zayıflatan küfürdür. Sahibinden İslam sıfatını Müslümanlık baskını çekip almaz Bu küfrün sahibi Ondan tövbe etmediği takdirde Allah'ın gazabına uğrayacağından Büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır Şeriatın sahibi Uyarı ve tehdit, tehdit mahiyetinde Bazı masiyetleri ve günahları Küfür diye ifade etmiştir Çünkü bunlar Küfrün özelliklerindendir Bununla beraber büyük küfür derecesine de ulaşmazlar. Bu türde olan günahlar büyük günahlardır. Bu küfür cehennemde ebedi kalmamak üzere tehdit ve azabı hak etmeye gerektiren küfürdür. Bu küfrün sahibi şefaatçilerin şefaatinden faydalanabilir. Bu tür küfre örnek olarak şunları sayabiliriz. O halde küçük küfür büyük küfür gibi değildir. Ebedi cehenneme düşürmeyen bir küfürdür. Bu insan Müslümandır, günahkardır, büyük günahlar işleyenin statüsündedir. Böyle bir insan Allah'ın tehdidinde ve azabındadır. Allah Subhanehu ve Teala dilerse affeder. Eğer o insan tövbe etmezse de Allah Subhanehu ve Teala onu cezalandırır. Ayrıca bu insan yarın şefaatul uzma dediğimiz Peygamberimizin ve diğerlerinin Allah izin verdiği insanların şefaatine da nail olabilir. Ancak altını özellikle çizelim ki kardeşlerim bu küçük küfürdür. Yani küçük küfür insanı büyük küfre düşürmemiş, günaha sülüklemiş olan büyük günahlar anlamına gelen küçük küfürdür. Şimdi bakın örnekler verelim. Ne gibi? Evet. Devam edelim. Nimeti inkar ve ona nankörlük etmek kocaya ve yediklerine karşı nankörlük Müslümanla savaşmak, Allah-u Teala'dan başkası adına yemin etmek, nesebe, soy sopa sövmek, ölünün ardından feryat ederek ağlamak, bir mü'mine kafir demek ve buna benzer gibi. Evet, yani şeriatın sahibi dediğimiz Kur'an ve sünnette küfür kelimesi geçer, el küfür kelimesi geçtiği zaman bu büyük küfre alamettir bir de elif, lam takısı, marife takısı olmak küfür olarak geldiğinde de bu da küçük küfre işaret eder. O halde her küfür dinden çıkartan küfür olmadığını da bu çerçevede öğrenmiş oluyoruz. İşte örneklerini verdiğimiz nimete nankörlük etmek veya bir Müslümana sövmek, kocaya ve iyiliklerine karşı nankörlük etmek buna benzer insanı günaha düşüren ama dinden çıkartmayan durumlardır. Peki buna dair delillerimiz, evet. Allah-u şöyle buyurmuştur. Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Bu 9. Evet. Burada Allah وَاِنْ تَعِفَةً Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını ıslah edin. Allah bakın iki tane savaşan topluluğun müminler olduğunu haber verdi birbirleriyle. Ancak bu iki mümin şirke düşmemiş değil mi? Küfre düşmemiş ancak aralarında çıkan bir meseleden kişisel sorunlardan dolayı vuruşmuş insanlar. Anlatabildik mi? Ancak Suriye'deki olay değişiktir. Onlar la ilahe illa Beşşar yolunda. Mücahitler de la ilahe illallah yolunda gidiyor. Onunla bunun arasında dağlar kadar büyük fark vardır kardeşlerim. Bakın bu yine de nedir? Küçük küfürdür. Yani bu müminlerin birbirleriyle vuruşması büyük küfür hükmünde değil, küçük küfrün hükmündedir. Mesela Ali radıyallahu anh ile değil mi? Muaviye radıyallahu anh'ın arasındaki mesele bir. Valilik meselesinden çıkıyor. Hilafet meselesinden buraya kadar taşınıyor. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Müslümana sövmek fasıklı, onunla savaşmak ise küfürdür. İmam Buhari. Evet, sibabul fusuq ve kıtalehu Müslümana sövmek fasıklık ve onunla savaşmak ise küfür. Buradaki bakın el küfr olarak gelmedi. Nasıl geldi? Küfür olarak geldi. Elif lan, takısı olmaksızın biz buna o zaman büyük günah anlamındaki küfür diyoruz. Evet. Benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirlere dönüşmeyin. İmam Buhari. Evet, la terci'u ba'diku furan yadrib ba'dukum liqabe ba'd benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirlere yani büyük günahlara düşen hata eden, kusur işleyen günah işleyenler gibi olmayın buradaki yani benden sonra dinden çıkmış olmayın denmiyor. bazıları bunu böyle yanlış anlıyor özellikle şia dediğimiz insanlar işte bazıları ne yaptı savaştılar dinden çıktılar mürted oldular dolayısıyla sahabeler kafirlerdi mürted nerede diyorlar bunlara itimat etmeyeceğiz buradaki küfürden maksat nedir peygamberin kastı Küçük küfür yani günaha sokan küfür. Evet. Kim Allah'tan başkası adına yemin ederse kafir olur veya müşrik olur. Erbani zülentimizin. Men halefe bi gayri lef fekatı au ev evet. <gülüyor> Kim Allah'tan başkası adına yemin ederse kafir olur veya müşrik olur. Yani Allah'ı yüceltmesi gerekirken başkasını yüceltirse bunu bilerek yaparsa yerine göre de büyük küfre düşer. Yerine göre de küçük küfre son maddemiz. İnsanlarda iki huy vardır ki bunlar küfürdür. Nesebe, soy sopa sövmek ve ölünün arkasından feryat ederek ağlamak. İznetâne finnâsi hume bihim kufrûn etâ'nü finneseb ve niyahatu alel meyyit İnsanlarda iki huy vardır ki bunlar küfürdür. Peygamber diyor. İki haslet var, iki karakter var, onlar küfürdür. Bakın biri nesebe soy sopa sövmek, biri diğeri de ölünün ardından feryat figan etmeyi. E bunlar günahtır. Yani şimdi kim kalkar da peygamberin bu adesinde açıkça küfür var, dinden çıkar, kafir olur, ebedi cehenneme düşer diyebilir. O halde her küfür kelimesi, lafsı Fatih insanı direkt kafir etmiyor. Yerine göre dinden çıkartır, yerine göre de insanı günaha düşürür. Bu dersimizde küfrün çeşitlerine değindik, büyük ve küçük çeşitlerini öğrendik. allah haftaya vaat ve va'id tehditlerin naslarına iman bölümüne değineceğiz Subhanekallahumma leke hamduka ashhadu an la ilaha illa ente astagfiruka wa atubu ilayk ilahi